Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF Türkiye dün 2 Şubat Pazar günü Dünya Sulak Alanlar günü nedeniyle bir açıklama yaptı. WWF'in yaşayan gezegen raporuna göre 1970 ile 2012 yılları arasında omurgalı canlı popülasyonlarında yaşanan en büyük azalma %81 ile sulak alan türlerinde meydana geldi. Ve bunların %25'i şu an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dünyadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin %40'ı kimi tatlı, kimi tuzlu veya yarı tuzlu, kimi acı sulara sahip deltalar, lagünler, bataklıklar, göller, sazlıklar gibi sulak alanlarda yaşıyor ya da üremek için sulak alanları kullanıyorlar. Yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemleri olan sulak alanlar kendine özgü doğal yapılarıyla sudaki kirliliği azaltıyor, karbon tutuyor, suyun akışını düzenleyerek insanı taşkın, sel, fırtına gibi doğal afetlerden korurken geçim kaynaklarına ve beslenmesine katkı sağlayarak her yıl dünya genelinde milyarlarca dolara eşdeğer ekosistem hizmeti sunuyor.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 Ülkemizde de 1960'lardan bu yana sulak alanların yarısı ekosistem özelliklerini kaybetti. Küresel iklim değişikliği ve istilacı türler de bu sürece tetikliyor. Sulak alanları koruyarak yaşanan kaybı durdurmak için son 30 yıl içinde çeşitli adımlar atıldı. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi gibi çeşitli uluslararası sözleşmeler imzalandı. Ulusal eylem planları hazırlandı, komiteler kuruldu ancak bugüne kadar Atılan adımlar ne yazık ki sulak alan ve biyolojik çeşitli kaybını bir miktar frenlemiş olsa da tamamen durdurmaya yetmedi. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem mevcut gidişatı tersine çevirerek sulak alanlardaki biyolojik çeşitli kaybını durdurmak ve bu alanların gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için önümüzdeki 10 yılı çok daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor diyor. Devam ediyor. Gelin bugüne kadar yapmadıklarımızı gerçekleştirmek adına kamu idaresi, özel sektörü ve bireyleriyle hepimiz bir araya gelelim ve doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapalım. Sanayide hızla temiz üretime geçelim. Sulak alanlarda akılcı yönetimi hayata geçirelim. Bu kadar değerli alanları en iyi şekilde korunmasından taviz vermeyelim. Hatta kaybetmekte olduğumuz sulak alanları geri kazanmak için şimdiden restorasyon çalışmalarına başlayalım. Çünkü doğa için iyi olan insan için de iyi diye konuştu Doktor Sedat Karim. Kars valisi Türker Öksüz bir süreden beri çeşitli nedenlerle suyu çekilerek kuruyan Kuyucuk Gölü'nde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin 13. Doğa Anadolu'nun da ilk Ramsar alanı olan 233 kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü'nün kuruması nedeniyle talimat veren vali gölün kurtarılması için çalışma başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konunun uzmanı akademisyenler geldi ve Kuzey Doğa Derneği tarafından yapılan teknik çalışmalar sonucunda sorunlar tespit edildi. Kısa ve uzun vadeli çözümler sunuldu. Sondaj kuyusu açılması ve sondaj kuyusundan göle taşıyacak iletim hattı inşa edilmesiyle sondaj kuyusundan göle su verilmeye başlandı. Sondaj kuyusundan kuyucuk gölüne günde 1200 ton su pompalanarak Gölün eski haline gelmesiyle ekosistemin yeniden canlanması sağlanmış olacak çalışmalar devam ediyor. Bloomberg New Energy Finance bir rapor var. Küresel güneş enerjisi pazarının 2020 yılında bir yıl önceye oranla %14 artacağı ve 138 gigawata ulaşacağı tahmininde bulunmuş yeşil ekonomide yer alan habere göre. Kuruluş bu artışın 121 ila 154 gigawatt arasında değişebileceğini belirtti bu iyi haber. Karbon salımlarını azaltma baskısı altında olan küresel denizcilik şirketleri de eskiden beri kullanılan bir teknolojiyi yeniden deniyorlar. Okyanus rüzgarlarını kullanmak için yelken açmak. Ve pahalı yakıtları olan bağımlılığı azaltmak. Yeşil odakta yer alan habere göre Fransız Yat Tasarımcısı deniz aşırı hizmet uzmanı şirketiyle karbon içermeyen taşımacık konusunda uzmanlaşmış denizcilik şirketiyle bir yük gemisi tasarlamak için yola çıktı. Bu geminin tasarımındaki yenilik 30 metre yüksekliğinde Ocean Wings adı verilen 4 adet kanat yelken. Kanat yelken çünkü rüzgar hareketinden itme elde edebilmek için Bir tekneye dikey olarak sabitlenmiş uçak kanadına benzer bir yapıları var. Üç boyutlu kanat yelkenlerin eni dar olduğu için sürtülmede daha düşük oluyor. Bu da geleneksel yelkenlerden daha verimli olmasını sağlıyor. Başka bir sistemde de Ocean Wings ayrı olarak bir sistem geliştirmiş. Buna göre geminin ucundan açılabilir hafif yelken kanatlar var. Bu yelken kanatlar gemilerin yakıt tüketimine ve dolayısıyla da karbondioksit emisyonlarını %30 oranında azaltıyor. Yani geminin ucundan gemiyi ileriye doğru çekiyor. Amsterdam Üniversitesi'nde bir araya gelen öğrenciler dev bir petrol şirketini protesto etti. Beyaz önlükler giyen öğrenciler petrolü temsil eden siyah boyalarla dolu deney tüplerini üstlerine döktüler. Yeşil yıkamaya izin verilmemesini talep ettiler. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.